Görünecek şekilde güldüler ve sonra da, onlar, müşrikler, Allah'ı gereği gibi takdir edemediler, oysa kıyamet yünü yeryüzü tamamen onun tasarrufundadır, gökler de onun sağ eliyle, ilahi kudretiyle, dürülmüştür, Zümer, 39.sur 67, ayeti kerimesini okudular.